Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerilir, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Benmur Yıldırım. Ben Hasan Cenkdereli. Teknik Masa'da Barış Demirel'le stüdyoda sevgili konuğumuz Sayın Sayıt Ali Kökner'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sayıt Ali Kökner'i aramıza aldık. Tam ortamımızda gergin bir şekilde oturuyor. <gülüyor> ee, soracağımız sorulardan tedirgin tabii ki. Ee, hemen gireyim ben. Ee, mimarlık öğrencileri niye ormana götürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz <gülüyor> ne ormanda? Ne Ne yapıyorsunuz ormanda? <gülüyor> Neden? Şimdi Gittiriz. bu hafta sonu e, mimarlıkta temel tasarım dersi ve mimarlıkta grafik ve görsel içim dersi hocaları ve öğrencileriyle 120 öğrenci yaklaşık. Toplam 131 kişi 3,5 üç, üç otobüsle e, oh. Cuma sabahından pazar akşamına bir gizli, teknik gezi düzenledik. Kadir Aslı Üniversitesi Ka Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fakültesi olarak. 2. sınıf öğrencileri olarak. <gülüyor> e, adı üstünde dersin temel tasarım. ...temellerden başlamak lazım diyerek... ...Ormana... <gülüyor> ee, iğne adaya... ...şimdi... ...doğaya rağmen mimarlık mı yapacak bu geleceğin mimarları... ...yoksa doğayla birlikte mi çalışacaklar diye... ...bir... ...dialektik açarsak... ...doğayla birlikte nasıl davranabileceklerini... ...bizzat dokunarak, koklayarak... ...içinde bulunarak... ...bir mekanı özümseyerek nasıl... ...temeller atabiliriz... ...düşüncesiyle böyle bir karar aldık ve... ...çok zor, birazcık... E, ...delice bir organizasyon... ...neticesinde... ...başarıyla bir tek bir... bir ...şikayet oluşturmadan... E, git, ...sağ salim gittik, geldik tabii... ...neden İneada Longoz Ormanları? E, yani dünyada eşi benzeri olmayan... basar Ormanları'nın bir örneği... E, ...görmemiştim ben şahsen... ...yani yıllar evvel İneada'ya gitmişliğim var... ...çocukken ama... E, ...bu... Tartışmalar işte alternatif yerler konuşulurken bu öne çıktı diğer herkesin de hani destinasyon olarak öne çıkarttığı bir şey. Böyle bir teknik gezinin birinci sınıfta insan, insan eliyle yapılmış daha hani incelenebilir nasıl denir böyle parçalanmış ilkel yapıların olduğu yerler de gitmek için iyi yerler işte Kapadokya gibi... Efendim söyleyeyim, e, yıllar evvel Karabağlar'da bu, terk edilmiş bir köyleri gezmek. Orada çünkü yapılar çıplaklaşıyor ve kendi detaylarını göstermeye başlıyor. Bir diğer alternatifte hiç yapılaşmanın olmadığı doğanın çok baskın ve kuvvetli atmosferler yarattığı yerlere gitmek. Ve hani o atmosferle ilişkilenmeyi becermek e, öğrencilerle birlikte. E, bu ikinciyi tercih ederek daha doğa ve insanın doğrudan ilişkisinin... E, test edilebileceği bir yerler olarak çok iyi bir destinasyon. Artı tehdit altında bir e, ne denir biyolojik miras. Neden tehdit altında? yine e, İneada civarında çeşitli termik sentral, nükleer sentral projeleri e, konuşuluyor. E, o, oralara gelmeden evvel kent büyüyor. Kentin hinterlandı büyüyor. E, endüstriyel tarım e, çoğalıyor. Hani bu orman e, işçiliğin orman tarımının e, niteliği şekli değişiyor. Böyle daha yerel, kendine ait üretimler el el yapımı evlerde yapılan işte turşular salçalar pekmezler filan daha işte glukos şuruplu filan yapılmaya başlanıyor oradaki insanlar hani istis kalıyor filan gibi böyle bir yani genel gidişat bu istikamette. o yüzden hiçbir şey olmasa 120 kişi daha bunu hatırlar ve çocuklarını anlatır giyerek görmemiş olanlara yani bu bu ormanın özelliğini tekrar böyle bir tarif etmeye çalışmak ister misin? Yani bu ıstırancalar bütün Avrupa'daki orman yapısının e, kuzey, e, güney, doğu ucu. Yani e, kültürel olarak da çok e, aynı sistemin parçası. E, Trakların uzun ev dediğimiz işte kil duvarlı ve e, çalılardan çatılı ev yapısı... ...İskoçyalara kadar falan bütün Avrupa'yı tarayarak biraz farklılaşarak, çok az farklılaşarak devam ediyor. Bu aynı şekilde biyolojik yapısı açısından işte yaşayan canlıları, kuşları... Açısından da bu sistem devam ediyor. Dolayısıyla bu büyük bir aslında eski kuzey yağmur ormanlarının bir parçası. Hani hep Brezilya'dan bahsediyoruz. İşte Kuzey Amerika'da, Avrupa'da eski yağmur ormanları. Rusya'da bunun parçası olan, uzantısı olan e, ormanlar var. E, karakteri de çok sık. Gürgenler, meşeler yani şeyin altında gezdiğimiz e, e, Mert Gölü değil de galiba diğer gölün ismini... At, at, Erikli. Erikli Gölü'nün sırtında yer alan ormanda... Sık çok sık bir gürgen e, dokusu ve altında e, popüler olarak kokina diye bilinen dikenli koyu yeşil e, dik, e, çalı boyutunda çiçek yani kırmızı meyvesi olan çiçekler. Bu Bundan, yılbaşı hı. zamanında satılan bitkiler evet, olarak evet, da bilebilirsiniz. Evet yılbaşı şeyleri ruksusmuş e, e, hani teknik ismi bir soyadını hatırlayamıyorum. Eşim biliyor öyle şeyleri. Efendim. Ona da selamlarımıza geliyorum. Selam söyleyelim. Buradan. Daha önce de kendisini ee, çok, konuk etmiş. Yani son 10 Kasım'ı hedefledik. Çünkü şey e, koca karı takvimi hala çalışıyor. Hmm. E, pastırma yazına denk yani biraz öncesi biraz sonra pastırma yazı hani yağmurlar az olur. O yüzden orayı hedefledik ve hakikaten de çok güzel bir sonbaharına vardık. Yani bir hafif bir rüzgar esiyor ve bütün yapraklar kırmızı sarının her tonu, kırmızının her tonu e, aşağıya bırakıyor kendini falan çok güzel bir sonbahardı ve hani üşüdük ama çok da üşümedik. yani normalin üst 3-4 derece daha ıs, e, yani sıcaklık biraz daha iyiydi ve e, önce doku yani do, gördükleri dokuları hani avlamak üzere bir e, görsel iletişim hocaların hazırladığı bir ödev üzerine çok çalıştılar tabi yani o elinize defter kağıt ormana daldığınızda ne çizilebilir ki yani vahşi bir şey hani orada nasıl bir sütürküdür nasıl bir kurgu var onu öz, yani soyutlayarak kağıda çizgiyi aktarmak oldukça güç Korku verici bir, hani öğrenci açısından. Başlayan bir, yani tasarıma başlayan bir öğrenci açısından. Ama işte o 120 kişi ormanı vahşiye daldıktan sonra orada yavaş yavaş hani kendilerini zorlayarak akşamleyin de gece kadar uzayan çalışmalarla çok güzel doku e, soyutlamaları ortaya çıktı. Hadi Hı. Said Ali Kökner, akademik kendi mimarlık pratiğini akademik ortamın içerisinde çoğunlukla tan tanımlayan biri. Peki Hı. yaptığı diğer şeyin yanında. O oradaydı da. Yağmur Yıldırım sen neden oradaydın? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bilen bilir. Ben de Kadir Has Üniversitesi'nde temel tasarım derslerine girmeye başladığım için kalabalık ders yürütücüleri ekibi arasında ben de vardım. Şuna da ek olarak bir şeyler söylemek isterim. İnadiye gitme konusunda çok direttik. Çok hani bir projeyi burada başlatıp kurgulatıp bir ay boyunca devam edecek olan bir proje. Onu yaptırmak istedik. Hem Sayteli hocanın da söylediği gibi bir şeylerin tohumlarını burada ekmek, okula başlar başlamaz tehdit altında olan bir yere gitmek... ...hem bu kadar iyi bir mevsimde orayı tatmak, koklamak, çok görenin kendine özgü bir dokusu var... ...onu görmek bir yandan da hala mesela bugün şey soran vardı... ...Longoz ormanların ismi mi? Radyo dinleyicileri de aşinadır ya da değildir, şuna da açıklık getirelim... ...Longoz ekosistemin ismi, herhangi bir sebepten dolayı akarsuyun girişi kapatıldığı zaman... ...hem tuzlu su ekosisteminin hem tatlı su ekosisteminin bir arada barınabildiği çok özel bir ekosistem oluşuyor. Buna longoz ekosistemi deniliyor. Ve burada diş budağında, gürgenlerinde çeşitli ağaç dallarının faunanın, floranın birlikte yaşayabildiği çok özel bir alan ortaya çıkmış oluyor. Ve şunu ben duyunca çok şaşırmıştım. Aslında İnea'da dünyanın üç longoz ekosisteminden bir tanesiymiş. Birincisi bildiğimiz Brezilya'daki yağmur ormanları, Amazonlar. İkincisi... ...Kongo'daki nehrin sonundaki longoz ekosistemi... ...üçüncüsü de bu... Tabii şunu da söylemekte fayda var. Bu kadar özel bir dokuda şu anda rüzgar santrallerinin, nükleer santrallerin, termik santrallerin olduğu bir mega kenti besleyecek mega enerji sistemi yapılıyor olması başka bir hikaye. Bir yandan kuş göç yolları üzerinde 238 yanılmıyorsam kuş türü sadece bu yörede yaşıyor. Hani bu sebeple temiz enerjiyle tabir ettiğimiz rüzgar enerjisini de tekrar düşünmekte fayda var burada yapmaya dair. Dolayısıyla hani bu iyi bir başlangıç oldu. Hani ben zihinlere birkaç tohum ekmişizdir, yaşartmışızdır diye düşünmek yani en, istiyorum. En zoru şey hiçbir şeyle karşı karşıyasın. Tırnak içinde hiçbir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Yani ne yapabilirsin ki, Neyi çizebilirsin ki, ağaç. Yani. Ama e, ona böyle küçük, yani yakınlaşarak, uzaklaşarak, onun içindeki sistemleri görmeye başlamak için çok iyi bir e, hani e, ortam. Ölçekler çok çabuk değişebiliyor. S sadece çizmekle de kalmayıp, işte. Lart hani çok ilham aldığımız Andy Goldsworthy'nin e, işte e, yerinde bulduğu malzemeyi dönüştürerek bir çok ilkel anlamlar üreten ve hani etkileyici ilkel anlamlar üreten bir sanatçı Av Avustralyalı İskoçya'da yaşıyor. Onu taklit ettik ve orada bulduğumuz malzemelerle yani yerleştirmeler yaptılar. Hı -hı. Ee, ve onlar şimdi orada duruyor o yerleştirmeler ama hani iki yağmur üç tekme de yok olacak şeyler yani ne tutukal ne sel. Yani bu açıdan da çok e, izlenimler aldığımızda önceceden çok hani çok, çok rastlanan izlenim bana garip geldi biraz ama hani öte yandan da çok ilginç işte yapıştırıcısız seyotepsiz maket ya da bir üç boyutlu bir şey yapmanın mümkün olduğunu... deneyimlemek çok etkileyici oldu falan gibi hani yorumlar. Alırlar. Çamur falan kullandılar mesela ilk elimizi çamura mı sokacağız dediler sonra. Orada buldukları malzemenin yapıştırıcılığı birbirine sıkıştırmak için liken kullandılar örneğin. Ve hani şöyle demeleri de benim çok hoşuma gitti. Aa giderken buraya bir armağan bırakıp döndük mesela. Hani bu da çok güzel bu kadar tehdit altında olan böyle bir yere. Yaparken mesela kimseninki rüzgarda uçmuş süklüm püklüm oturuyorlardı. E bu da böyle bir hikaye zaten karışacaktı diyip böyle hani o da güzel oldu çünkü armağanı bıraktık döndük bak şu an hiçbirisi kalmıyor. Bir başka şey gezinin geziye gidiyorsun dönüyorsun yol var yol güzergah var güzergah üzerinde de önemli mimari işler oluyor onları dura dura in bin, in bin, in bin yapa yapa onları da görmüş olduk Sancaklar Camii Nülleburgaz'daki destinasyonları görmüş olduk. Onları galiba bir kısım ses klipleri var değil mi onları evet. mimari şeye onlardan sonra gidelim. Evet nereleri gördüğümüzde hem bizim de merak ettiğimiz sırf hani ormanın içinde into the wild şeklinde gezmedik. Yeni yapılmış güncel bizim de merak ettiğimiz mimari örnekleri görme fırsatımız oldu. Ama tabii sadece Said Ali Kökner, Yağmur Yıldırım olarak gezmedik. 130 kişiye de buradan hem motivasyonları hem emekleri hem de üretimler için teşekkür ederiz. Ve biraz onların da sesini burada duyurmak istedik. O yüzden öğrencilerden kısa ses kayıtları aldık. Neler yaptınız izlenimleriniz nedir gibisinden dinleyelim şimdi. Merhaba, ben Mert Okay. Birinci Sınıf iç Mimarlık Öğrencisiyim. Geziye dair anlatmak istediğim şey gittiğimiz Sancaktar Camii'ydi. İlk defa böyle bir cami gördüm çünkü her zaman gördüğüm camiler hep alışılmış olduğu üzere işte kubbeli, işlemeli, silindir şeklindeki minare yapılıydı. Fakat burada gördüğümüz cami daha çok yer altına kaçık, dikdörtgensel yapılmış. E, Bürotalist tarzda yapılmış, full betonarme, ahşap kullanılmıştı. Bu da beni bir yandan sevindirdi çünkü hiçbir zaman hayatımda işte cami böyle yapılır diye bir kural duymamıştım. Bu da gelişmemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merhaba, ben Zeynep Akdeniz, birinci sınıf mimarlık öğrencisiyim. Ben bu gezin bana kattıklarından bahsetmek istiyorum. Ormana ilk girdiğimizde, evet orman çok güzeldi ama onun dışında farklı seksiyonların, farklı bölümlerin bir arada olması beni çok mutlu etti. Çünkü hani bir şekilde sınıfta bölümlere ayrılmışken burada herkes beraberdi. Herkes birbirine fikir alışverişinde bulunuyordu. İlginç bir ağaç gördüğümüzde hani yanımızdaki kişi sınıf arkadaşı olmam, olmamız... Sınıf arkadaşı olmadığı önemli değil. Biz de bunları gösteriyorduk. Fikir alışverişinde bulunduk. Bence bu çok güzel bir deneyimdi. Ormanda bulunmak nasıldı peki? Ormanda bulunmak çok güzeldi. Hele şu projedir, vücududur. Stresleniyorduk ve ormanda olunca bir rahatlama geldi bize. Ve bu çok güzel bir deneyimdi. Hani mimarlık okuduğumun diğer bölümlerden farklı olduğunun burada farkına vardım. Merhaba ben Gizem Yüksel, bir insanla beach marka öğrencisiyim. Gizli hakkında söylemek istediğim yani çok dikkat ettiğim şey Lüleburgaz oldu. Lüleburgazı geldi çarkuferekte sadece L harfini vurgulamak için <gülüyor> <gülüyor> duyduğumuz bir yerken gittiğimde hiç beklemediğim mimarilerle karşılaştım. Bu futbol akademileri, sanat akademisi olsun. Yani beni çok şehirden yapılar hiç. Orada böyle yapıların bulunacağını düşünmemiştim, görmemiştim de. Ve terminal olsun. Çok farklı yapılardı gerçekten. Bunları görmek e, ufku açtı diyebilirim. yani e, Bu kadar galiba. Teşekkürler. Merhaba ben Ayşe Bahşi. Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Ee, Sancaklar caminden bahsetmek istiyorum. İlk gittik böyle bir umut ışığı gibi doğdu. Dedim ki evet yani Türkiye'de de iyi mimarlar yetişebilirmiş. Güzel işler çıkabilirmiş. İşte geziyorum çok güzel her şey harika. Ta ki böyle içerideki paravanları görene dek, orada yine böyle bir içime tünedim. Çünkü ortamla hiç alakasız paravanlar vardı. Ne renk olarak, ne yapı olarak hiçbir şekilde uymuyordu. Ama tamamına baktığım zaman gerçekten çok başarılı bir proje olduğunu anladım. Zaten mimarlık bölümü tamamen benim için böyle kırılma noktalarından oluşuyor. İlk geldim evet yoruluyorum, işte bir şeyler kesiyorum, biçiyorum. Sabahlıyorum, soyutlamaya çalışıyorum, çok alakasız gibi göneme alakalı şeyler yapıyorum. İlk böyle bir ne yapıyorum ben hani mimar, mimarlık okuyorum ama ben ne yapıyorum diye düşündüm. Ta ki işte bir, birinci kırma noktası BNR'e gidene kadar o da canımız yağmur ucucuğumuz sağ olsun <gülüyor> çok uğraştı. Orada dedim ki evet ben mimarlık öğrencisiyim ve ben bir şeyler yapıyorum aslında ve bir şeyler yapabilirim. Orada bir umut ışığı oldu bana. İkinci kırılma noktası da işte bu proje gezisi oldu. Her açıdan bana çok şey kattı. Çok yani hem kaynaştık hem işte yeni yerler gördük. Ormanı tamamen hani orman e hani yeşillik falan filan değil de böyle daha çok içine girmeye çalıştık. Dokunduk, kokladık. Bir şeylerin farkına vardık ve bu bence birinci sınıf mimarlık öğrencisi için çok büyük avantaj oldu. Bizi diğerlerinden, diğer mimarlık öğrencilerinden ayırdı. Ee, merhaba, ben Hazal Balcı, Mimarlık birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, benim de ilk olarak dikkatimi ve ilgimi çeken kesinlikle Sancaklar Cami oldu. İlk önce oraya gittiğimde bir cami göremeyince dedim ki biz nereye geldik, burası neresi oldum. Hani çünkü e, bakıyorum etrafı uçsuz bucaksız hiçbir şey yok ama düşünüyorum nerede acaba başka bir yere gidecek miyiz diye ve ardından e, Gittik bir gördüğümüzde cami gördüğümde. Gerçekten ilk önce oldum ki burası cami mi dedim kendime. <gülüyor> Açıkçası gerçekten çok şaşırdım. Hele içerisine girince daha bir e, farklı bakar oldum. Çünkü hani bakıyoruz şu anki günümüz cami anlayışından cami e, tasarımlarından çok daha farklı bir tasarım. Aslında vermek istediği anlam, hisler gerçekten, gerçekten benim çok hoşuma gidip beni çok e, etkileyen şeyler oldu. Ve e, Emre Arolat'ı araştırdıktan sonra tam bir Emre Arolat e, tasarımı olduğunu görür oldum. E, ardından bu e, orman hakkında konuşmak istiyorum. Orman, hepimiz ormana gitmişizdir diye bir genelleme yapmak istiyorum ama ben daha işte geziye gidene kadar gerçekten yani aslında ormanda olan şeylerin hiçbir şekilde farkına varmamıştım yani hiçbir şekilde ne bileyim yerleri ellememiştim böcek fobisi olan biri olarak böceklerle mutualist yaşamayı öğrendim özellikle. Ne bileyim işte ağaçların e, dokularını, yosunları, onları, bunları gerçekten çok şey katmış oldu bana. Özellikle böcek fobimi yenmeme bana yardımcı oldu. <gülüyor> Ve gerçekten hani kokular olsun, duyular olsun, sesler olsun, o, her, yani her şey gerçekten bilmiyorum. Mimarlık öğrencisi olduğumu ben de bu şekilde öğren, e, fark etmiş, anlamış olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü ben de e, hani diyordum ki, Tamam maketler yapıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Hani her şeyi maket maket maket olarak görüyordum ve gerçekten böyle bir şey olmadığını aldım. Mimarlık bana sanatsal yönden olsun, doğa yönden olsun, insan sevmek, insan hayvan sevmek açısından bana çok şey kattı ve bunlar için çok mutluyum. Evet, öğrencileri dinledik. Um, stüdyo konumuz Sayıt Kökner, Yağmur Yıldırım ve ben Hasan Cenkleri'yle stüdyodayız. Um, onların ormana, biz gideriz ormana ey ormana dercesine <gülüyor> e, gittikleri <gülüyor> ve gördüklerini anlattıkları um, ufak röportajları keyifle dinledik. Um, tekrar isterseniz ufak bir özet geçelim. Yani bu bahsi bahs bahs geçen orman neydi e, ve bahsi geçen diğer binaları belki e, ufak ufak bahsetmek e, iyi olabilir. Çünkü anlaşılana ki e, o yoğunlukta bir ormanla ya da bir ekosistemle karşılaşmış olmak... ...öğrencilerin en azından dinlediklerimizi ama tahmin ediyorum ki pek çoğunda çarpıcı şekilde etkilemiş durumda. Bizi bile etkiledi ki ben de hayatımda ilk defa gidiyordum. yine adaya Longoz Ormanları'na gittik. Erikli Gölü ve Mert Gölü'nü ziyaret ettik. Oradaki ekosistemleri yerinde deneyimledik. Bir yandan öğrenciler Sayıt Ali Hoca'nın da söylediği gibi Andy in ...ilham alan yerleştirmeler ve arazi sanatı uygulamaları gerçekleştirdiler. Giderken Sancaklar Camii'yi ziyaret ettik. Kısa bir bilgi vermek gerekirse radyo dinleyicileri dahi aşinadır. Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan yapılarından... ...2013 yılında tamamlanan iki yıllık bir sürecin ardından bir cami... ...Büyükçekmece'de Sancaklar Vakfı tarafından sipariş edilen bir yapı... ...Yeraltı Camisi'ne buradan gidilir gibi tabelalar da gördük bu arada yoldan. Fakat etrafında ki alandan aslında bir kod farkı yaratılarak aşağıdan girilen ve A kubbesiz cami, A aşağıdaki cami filan gibisinden de basında hayli konuşulan bir yapı. Çokça da ödül alan bir yapı. Çok başarılı bulduğum bir yapı. Dönüş gününde Lüleburgaz'a ayırdık. Lüleburgaz Belediyesi bilmeyenler için tekrar edelim. Arkitara işveren ödülünü de aldı 2016 yılında. Sebebi de ard arda açık yarışmalar yaparak kamu yapılarını ya da eğitim yapılarını, çeşitli infrastruktürlerini, yarışmalarda çeşitli mimarlara yaptırmaları Dolayısıyla burada da sıkça tartışıyoruz Hatta önümüzdeki programlarda tartışmaya devam edeceğiz Çeşitli konuklarımızla birlikte Mimar yarışmalar Türkiye'de mimarlık ortamı nasıl etkiler Nasıl hareketler olur Neden yapılmalıdır gibisinden Sıkça konuştuğumuz konular Dolayısıyla çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum Merak ettiğim birçok yapıyı da en azından ben de ziyaret etme fırsatı buldum Bir de Mimar Sinanız Okulu ziyaret ettik Öğrenciler eskisi çizdiler Yerinde deneyimler yaptılar vesaire Yeni yapılardan örneğin Lülleburgaz şehirli arası otobüs terminalini ziyaret ettik. Yine 2016 yılında kolektif mimarlar tarafından tamamlanan bir yapı. İsimleri Sıdık Güvendi, Tuna Han Koç, Barış Demir ve Oya Eskin Güvendi. Bunun yanı sıra yeni tamamlanan yine çok enteresan bir yapı olduğunu düşündüğüm Lülleburgaz Kadın Akademisi'ni gezme fırsatını bulduk. Henüz tamamlandı. O kadar yeni tamamlandı ki hani gıcır gıcır diye tabir edilen bir yapıydı. İki artı bir mimarlık yapısı yine kendisi. Gezerken öğrenciler de hali şaşırdılar. Bembeyaz tertemiz hafiften... ...kuzey minimalizmini, modernizmini hatırlatan... ...biraz Ankara'daki erken dönem bembeyaz... Pür modernist yapıları da hatırlatan Enteresan avluluğu ve iyi hissettiren Havadar bir yapı Kadın Akademisi Aynı zamanda da kadınların Kendi tarımlarının permakültür üretimlerini Yapabilecekleri çeşitli bahçe oluşumları Vesaire de var etrafındaki alanda Son gezdiğimiz yapı da Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ydi 2012 yılında tamamlanmış O görece daha erken bir zamanda Tamamlanmış. Bu açan Dündaralp Berna Dündaralp, Burcu Serdar Kökner Ve Lale Ceylan ekibi tarafından yapılmış Orası da hayli enteresan bir yapı bir takım enteresan rampalardan giriyorsunuz çıkıyorsunuz. Hatta orada öğrencilerin, küçük kızların futbol antrenmanlarına denk geldik. O da keyifli oldu. Yapı sevilerek kullanılıyormuş gibiydi. Bir yandan öğrenciler de tabii şaşırdılar. Aa, Lüleburgaz gibi bir yerde biz de şaşırdık tabii. Hani böyle uygulamalar oluyor mu diye. Ne demek Lüleburgaz gibi bir yer? Şöyle, her zaman biz İstanbul merkezi, mimarlığı ve merkezli üretimleri tartışıyoruz. Burada da açık mimarlıkta da diyoruz ya İstanbul dışında olanları da bakmak lazım diye. O yüzden de bugün burada açık radyoda bunu konuşmak önemli diye düşünüyoruz. Çünkü yalnızca İstanbul'da olmuyor. İyi mimarlık her yerde mümkün ve tüm... De. oluyor diye. Türkiye'de de iyi, mimarlık mümkün evet. diyerek de etiketimizde hatırlatmış olalım evet. Hasan Cenk dereli. Sayıteli Kökner tabii ki o etiketin altında bir yorum yapmıştı. Mimarlıksa iyi kaldırabilirsin. Mimarlık olunca zaten iyidir <gülüyor> demişti. <gülüyor> evet evet bu iyi bir yorum. Biraz öyle. Evet öyle. Peki tam bunun üstüne şunu sorayım sana. Çünkü yakın zamanda da bir seçkinin aslında editörlüğünü yaptın sen. Hazır öyle taze bir seçkinin de editörlüğünü yapmışken Lüleburgaz'daki yani Lüleburgaz'ın ölçeğini... Ve o içerisinde bu yarışmalarla yapılmış olan yapıları sen nasıl değerlendiriyorsun? O seçkide böyle? bir tane yapı vardı. Hı. Mesela Togar onlardan bir tanesiydi. Hı. Çok e, başarılı. E, yani giderek de böyle yükseltiyorlar eşiği gibi. Yani mesela Sanat Akademisi de şu Hı. an inşaat halinde bitmek üzere denebilir. E, o da çok iyi bir yapı olarak gelecek gibi gözüküyor. Yani buna hani... E, böyle bir akla ve fikre ve hani insan emeğine yatırım yapınca karşılığını alıyorsunuz ve çok uzun vadeli şeyler yani Webrugaz Yıldızları Futbol Akademisi büyük bir ihtimalle hani bu bu şekilde çalışmaya devam ederse 25 yıl sonra dünyaya futbolcu satan hı hı. en iyi futbolcunun yetiştiği yer olacak. Müthiş bir altyapı hani projesi ve 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık fikir bir hani erimi olan bir proje. O yüzden ...çok takdir edilecek şeyler... ...hani bunu bunu mimarlarla... ...peyzaj mimarlarıyla... ...bütün işte gereken uzmanlarıyla... ...birlikte e, oluşturarak... E, ...bir belediyenin düşünüyor olması müthiş bir şey... ...kadın akademisi de mesela... E, bir, bir, ...bir mekan hani verip... E, ...kadın kooperatiflerin oluşmasını e, kışkırtıyor... ...yani kooperatiflere yer bulamıyoruz... ...onlara bir bina yapalım değil... ...bu bir, böyle bir platform oluştuktan sonra... ...bunun e, içeriğinin oluşmasını kışkırtan bir yapı... ...yani çok şey e, hani nasıl denir e, e, toplumsal örgütlenmeleri e, bu, bu sefer öbür taraftan hani e, şey kışkırtan hani yukarıdan aşağı bir zorlama zorlama denebilir mi sanmıyorum hani öyle değil. E, o yüzden e, bir müthiş bir peyzaja dönüşecek tahminen. E, niye Büyükorhangaz'da oluyor onu e, hani e, tam cevabını veremeyeceğim. Büyük Belediye Başkanı'na çok büyük evet. e, alakası olsa gerek. Ben burada hemen e, son lafı geziye döndürerek yani mimari teknik izlere döndürerek e, hani ...kapatmak isterim. Ee, teknik gezi bir öğrenme platformu. Ve çok temel şeyleri... E, ...öğrencilerin... E, ...sorumluluk alarak... ...yani çok temel... ...zamanında e, bir yere varmak... ...zamanında kalkmak... ...söz verilen saatte hareket etmek... hiçbir sorun yaşamadık bu teknikle... ...müthiş. Belki bu sosyal medya iletişim araçlarının da katkısı olmuş olabilir. E, büyük bir sorumluluk. Çünkü diğerlerine göre geç kalırsa... Diğerin, ...diğer arkadaşının yani çok önemli... E, Nasıl denir e, hiç şikayet üretmeden e, çözüm üreten hani e, bireylere dönüşmek e, gibi çok temel hani bunları niye öğretiyoruz ki üniversitede bunların vakti işte ilkokul değil miydi Hı -hı. demeden Hı -hı. tekrar hani e, çok temel e, insani e, becerilerin yani, bir, bir, test edildiği e, hani bir e, kalabalık olarak nasıl akıllıca davranıp arkasında hiç çöp bırakmadan. ...enformel tar en tartışmalarla... ...konuyu e, geliştirerek... ...öğrenci öğretmen arasındaki bariyeri biraz daha yumuşatarak... ...daha e, tatlı sohbetlerle... ...hani konuyu e, derinden inceleyerek... ...yani mü müthiş bir platform sunuyor... ...ve oraya katılanlar... ...bütün takım arkadaşlarım adına konuşuyorum... E, ...ne kadar oraya koydularsa... ...üç aldılar, yani bir koyup... ...üç beş yani evet. aldılar ve ilerleyen yıllarda... ...bu sorumluluk mesela... ...bir, bir e, yetişkin bir mimarlık öğrencisinin... ...sorumluluk alarak... Söz vererek, söz verdiği şeyi yerine getirerek davranmasının temellerini de oluşturuyor. Hem de bir üniversite kimliği oluşturuyor. Öğren... Çok garip bir şekilde öğretmenler, hocalar arasında da bir müthiş bir hani band yani birleşme ve hani fikir birliği oluşturuyor. Yani o yüzden pek çok yani tavsiye edilmesi, kullanılması gereken bir öğrenme platformu. Tek öğretmen platformu değil ama çok önemli enformel öğrenme platformlarından birisi. Teşekkür ediyoruz Sayıtlı Kökler. Gerçekten. Çok teşekkürler. Bir yandan da şunu da söyleyelim. Türkiye'de çok fazla sayıda mimarlık ve tasarım okulu var. Bu tür geziler, projeler, yaptığınız atölye çalışmaları ile ilgili bize açık mimarlık üzerinden tüm sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz. Biz Kadires Üniversitesi olarak bunu yaptık ve burada aslında bir sonradan değerlendirmesini de yaptık ama siz de gelin başvurun. Bunları da konuşalım. Daha çok gezi olsun. Daha çok birlikte bunları tartışalım. Bu arada gezimizi merak edenler içinde bize kas alt çizgi mimarlıkta temel tasarım olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Neler yapıl Neler edilmiş görmek isterseniz çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenkleri'di. Teknik masada Barış Demirer ile birlikteydik. Hoşçakalın. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.